Anidir aşk ile gönlüm ne malim ne menalim var Ne bastı yara handanam ne hicrandan melalim var Ne sağ olmak muradımdır ne ölmekten kaçar Cihan Cihanda hastayı aşk olalı bir hoşça halim var Ben ol hayranı aşkam ki yitirdim adlı idraki Ne alemden haberdaram ne kendimden hayalim var ne meyli kühlü ahzan, ne seyri sohbeti yaran, ne tanı zahidinadan, ne cengü, ne cidalim var. Cihan fanidir ey Yahya, hvel hayyü hüvel baki, değişmem atlası çarha, benim köhne bir şalim var. Hayatı Anadolu ve Rumeli'de bir savaştan diğerine koşmakla geçen, Tarihin cilvesi yazdığı bir mersiye yüzünden sürgülene gönderilen Taşlıcalı Yahya ve şiirlerini konuşacağız bu akşam. 16. 16. yüzyılda yaşamış ve Yahya mahlasıyla şiirler yazmıştır. Ancak Muallim Naci'nin eserinde Taşlıcalı diye anılmaya başlanınca ondan sonra Taşlıcalı olarak anılmaya başlanan Taşlıcalı Yahya'yı ve şiirlerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bana anlatılacak bir şey bırakmadın. Her şeyini anlattın. Ağzına sağlık. Kısaca bahsettin. Tebrik ederim. İyi yaptın. Tebrik ederim. Arnavut Dukakinzade. Diyor. Çok ilginç bir isimdi. ben. Aydın'ın ismi demek ki Arnavutça mıdır? Kim bilir Dukakinzade. 1582. 83'liyen de var. Vefatı. Bu ne demek olur? Kanuni merhumdan 17 sene sonra veya 16 sene sonra göçmüş. Kanuni döneminde önemli bir Kişilik, bürokrat olarak, asker olarak, çok tanınmış bir şair olarak, e, mümtaz bir şahsiyet. E, dediğin gibi e, Şehzade Mustafa üzerine yazdığı bir mersiye, o elim hadise üzerine yazdığı mersiye bahtını kararttı der tarihçiler. Fakat tabii biz e, şiiriyle alakadar oluyoruz. E, o yönden bakıyoruz ağırlıklı olarak. Ağırlıklı olarak. Taşlıcalı Yahya Merhum, çok coşkulu, çok renkli, hayran olunası, büyük bir şair. Sen de çok güzel bir şiirini okudun. Ben ondan... Sizden dinlemek istiyorum hay, hay. Ganidir aşk ile gönlüm, ne malim ne menalim var. Ne vaslı yarahındanam, ne hicrandan melalim var. Ne sağ olmak muradımdır, ne ölmekten kaçar canım. Cihan'da hastayı aşk olalı bir hoşça halim var. Ben ol hayranı aşkam ki yitirdim aklı idraki. Ne alemden haberdarım, ne kendimden hayalim var. Ne meyli külbeyi ahzam ne seyri sohbeti yaran. Ne tanı zahidi nadan, ne cengü ne cidalim var. Cihan fanidir ey Yahya. Hüvel hayyu baki. Değişmem atlası çarha benim bir köhne şalim var. Beş beyitli bir şair eser. Hakikaten olağanüstü güzel bir eser. Rıza'yı anlatıyor. Yani şiiri şöyle topluca ele alalım, beyit-beyit şerha girmeyelim istersen. Ee, öyle bir haldeyim ki diyor ben zenginim bir defa diyor. Aşk ile zenginim. Aşk sahibi olanın da eksiği kalmaz. Hazreti Yunus Emre ne demişti? Aşk gelecek cümle eksikler biter. Şeyh Galip ne demişti? Valla aşık olan da gam olmaz. Gamlu gördüğüme göre sende Demek ki bir sıkıntı var Çünkü aşk insana rızayı bahşeder Rızayı armağan eder Fartı muhabbet Çok sevmek çok sevmek demek aşk herhalde e Öylesine bir sevginin sahibiysen Neyin eksik ki Son dönemde yaşamış Abdülhakim Efendi, Abdülhakim Ervas'in bir sözünü hatırlıyorum e, İman ki ona sahiptir kişi Neden mahrum Ondan, ondan mahrumsa Neye maliktir Diyor yani aşka kavuşmuş olan sahip olanın eksiklikten söz etmesi aslında aşktaki noksanını itiraf manasına gelir. Şöyle söylüyor devamında aklı yitirdim şimdi hep de böyle olur zaten yani aşk ile akıl bir arada bulunmaz. <gülüyor> Ve tabi sorarlar deliyle aşığı nasıl ayırt edeceğiz. Valla bakacaksın o aşk sahibi olan aklı göndermiştir. Deli değilse akıl terk etmiştir. Yani öyle bir fark vardır. İradi olarak akıl aklı bir tarafa bırakmak var. Yok çok ah buyurun tabir mazur görürsün. Keçileri kaçırmak var. Bunda aynı şeyler değil tabii. Bir başka yerden de ayırırlar. Derler ki aşık gülmez deli ağlamaz. Şimdi aşkı böyle iştahlandırıcı heveslendirici biçimde anlatırken 4. Beyt'te ortaya koyduğu mesele çok ilginç. Ne meyli külbe ahzan, ne seyri sohbeti yaran, ne tam zahidin adan, ne ceng ne cidalim var. Meyli külbeyi ahzan derken işaret ettiği Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın hali. Neydi o hal? Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun anlatılan en meşhur kıssa ahzen Kasas, Hazreti Yusuf kıssasında. Oğlu güzeller güzeli Hazreti Yusuf'u özlemekle, onun hasretini çekmekle, gözlerini dahi kaybeden, kan ağlayan Yakup Aleyhisselam'ın o evine külbeyi ahzan, hüzünler kulübesi denir. Benim orada olmak yani gamla ağlamak böylelikle kemal bulmak gibi bir talebim yok. Eee alternatifine sohbeti yaran Yusuf Aleyhisselam da el üstünde tutulan Mısır sarayında sultan mevkiinde Herkesin iltifatına mazhar ve gülen halde ona da talip değilim. E, ne o halde o değil o değilse ne? Ne tanı zahidinadan e, ham sofunun derinliksiz sözde dindarın beni kınamalarına cevap verecek halim de yok. Lüzum da yok yani vermem cevap lüzum yok. Hiçbir şey istemiyor gibi görünüyor ama aslında dediği şu. Cengücü dalim de yok. Yani kavgalı değilim kimseyle falan. Mecmu uşu yani hasılı kelam. Ne verilirse o. Ben ona razıyım. Talebim bu. Şöyle anlatılır. Yolun kenarında yatıyordu. Çok ızdırap içindeydi. Tiksinilecek de bir hali vardı. Görünüş itibariyle bir Allah dostuydu. Oradan geçen bir güzel insan. Sevap kazanmak niyetiyle, ona hizmet maksadıyla... Yardım etti. Yüzünü gözünü yıkadı. Temizledi. Kendine gelmesini sağladı. Başını dizine koydu. Artık teşekkür etmesi beklenirken gözlerini açıp dili dönmeye başlayınca Rabbimle arama giren bu densiz kim? dedi. Yani Allah bana bir dert verdi. Ben bunu seve seve çekiyorum. Araya girip ne karıştırıyorsun işi? Yani işine baksana sen manasında. İşte rıza hali anlatılıyor. Son beytte de bayrağı iyi niye yukarı çekmiştir. Üstad Taşlıcalı Yahya Merhum. Cihan fanidir ey Yahya. Hüvel hayyuhüvel baki. Allah'tır hayat sahibi olan ve Allah'tır baki olan her şey geçici. Cihan fani ey Yahya. Değişmem atlası çarha. Benim bir köhne şalim var. Sırtımda bir şal var. Bir dervişlik hırkası. Bir yün hırka peşmineh der eskiler. Bunu yani kaybetsem dilenci beğenip almaz ama. E, manası cihetinden ben onu atlas kumaşlara... En Değişme. kıymetli elbiselere değişmem, üniformalara, makamlara değişmem. Çünkü edindiğim şey yani en büyük zenginliktir, manevi bir mertebedir. Dünyadan el çekme halidir. Bütün beyitlerinde birçok beytinde ya daha doğrusu öyle diyelim. Buna dair ciddi vurguları vardır. Seçtiğim çok sayıda beyt var. Yani Yahya Merhum'un Geniş bir divanı var çünkü. <gülüyor> Geniş bir divanı var. Seçerken de zorluk çekiyorsunuz. Yani böyle divanı karıştırırken, aha bunu da ezberlemek lazım kardeşim, bunu da okumak lazım, bunu da konuşmak lazım dediğiniz beyitlerin çok sık olduğu bir divan sahibidir Yahya Merhum. Programımız tamamını elbette vermeyecek muhtemelen ama ben elimden geldiği kadar, yetişebildiğim kadar... Böyle kısa kısa değinerek gidelim, gidelim hocam. En çok sevdiğim iki beyti başta yer alıyor. Ademoğlu aleme üryan gelir üryan gider, nalevi efkan ile giryan gelir giriyan gider... İnsanoğlu dünyaya çıplak gelir, çıplak gider, ağlayarak gelir, ağlayarak gider. Bir diğer beyti, Deruni aşina ol taşradan bigane sansınlar, bu bir zibareviştir akıl ol divane sansınlar. Şah beytidir doğrusu. Sen kalpten bilen ol, derin vukuf sahibi ol, arif ol ama bakan seni cahil zannetsin. Bir de güzel yürüyüş tavsiye ediyorum. Rahat edersin sözümü dinlersen. Akıllı olsan ama gören deli sansın diyor. Çok ne nefis bir söyleyiş tarzı. Harı rahındır senin la'mı taalluk sufiya. Rahtu bahtı olmayanlar cennete asan gider. Şimdi gider diye başladı ya. Adem oğlu aleme üryan gelir üryan gider. O gazelden bir iki tane daha seçtim. Harı ı rahındır. Yolunda dikendir senin. Har yani yerine göre diken demek, haileh ile heyle yazılınca eşek demek falan burada diken manasını veriyor yolunun üstünde dikendir yolunu keser senin ne lamuta alluk yani dünyaya irtibatın arttıkça yolun çatrefilleşir çünkü gideceğindir şeye bağlanıyorsun bu akıl kârı değildir ey Sofi. bir de bunu Sofi'ye söylüyor yani sana bana değil yani harrahındır senin lamuta alluk Sufiya yani gönlünde dünya ilintileri var gibi. Rahtu bahtı olmayanlar cennete asan gider. Burada fazla takıntısı olmayanlar cennete kolay gider diyor. <gülüyor> yani gönlünü bağlama. Harun Reşit merhumun Hazreti Behlül Dana'ya sorduğu soruyu hatırlamaz mısınız? Ölüm bana soğuk geliyor Behlül. Ne yapalım bu işi dediğinde buradaki evi yaptın oradakini yıktın da ondan dedi. Yani takıntın çok olursa burada. Çok sevdiğin araban var, çok sevdiğin evin var falan falan. Ha, i̇yi de güzel kardeşim. Bırakıp gidiğin burada bitirmeye çalıştığın evet, yani bir şey kalmıyor. Yani. Yani. <gülüyor> Unuttun mu burası tadımlıktı, doyumluk değil. Dünya doyumluk değil. Alemi firkat bizi renci de hatır eylemez. Gönlüme gelse hayalin goçsayı hicran gider. Ah Taşlıcalı hakikaten var ya. Ayrılığın diyor elemleri firkat, alemi firkat bizi renci hat bizi kırmaz üzmez, üzülmeyiz, ayrılık çekiyoruz diye neden? Çünkü hayalin gönlüme gelir ve bütün üzüntüm gider. Şimdi bir ayrılık acısı yaşayan kişi düşününüz ki sevgilisinin hayaliyle avunabiliyor ve cennete girmiş gibi bahtiyarlık duyuyor. Aşk da budur, muhabbet budur işte. Ya yani ben senden ayrıyım diye dert çekmem diyor. Niye? Hayalin geliyor, hatırama bitti diyor yani. Ali Emir'i merhum seninle geçirdiğim günler aklıma gelince diyor ızdırap çekiyorum diyor. Adeta cehennem ızdırabı çekiyorum ama diyor yanakların gözümün önüne gelince de cennete girmiş gibi oluyorum diyor. Fasidin nebat ve çok enteresan. Ali Emir'i ondan da bahsetmemiz lazım bir vakti 1924'te ve evet. evet. o yenilerden. Aşık biçare erbabı muhabbet babına akıl dana gelir divane bu hayran gider. Çaresiz zavallı aşık diyor, aşkın evine, yurduna, vatanına, o muhite aklı başında gelir ama deli gider diyor, aklını bırakır da gider diyor. Aşkın özelliğidir. Karşıdan gelse Habibi aşıkı sadıkların, hayreti baştan aşar, aklı şaşar, izan, izan gider. Yanlış okudum, yani kemküme deyince de olmuyor, vezni bozmamak lazım. Karşıdan gelse Habibi aşıkı sadıkların, hayreti baştan aşar, aklı şaşar, izan gider. Yani sadık aşık olanlar diyor sevgilisini gördü mü diyor karşıdan. Aklı başımdan gider. İz anı, dengesi kaybolur. Yani ben diyor gülün karşısında sakarlık yaptım diye kınamayın beni diyor. Ben bülbülüm gül, gül, gülü görünce elim ayağım dolaşıyor. Akıl kalmıyor elbette diyor. Yani. Ne bekliyorsunuz diyor. Ya bir aşıktan ne <gülüyor> <de> bekliyorsun? <gülüyor> diyor. Nura edep, desti, dili, taneden gelmez. Nabi merhum. Her kimin la mutaalluk gibi bir kullabı yok. Ahiret sahrasına Yahya gibi asan gider. Aynı gazelde asan gideri bir kere daha kullanmış. Dünyaya takıntın çok olmazsa Yahya gibi acizane bizim gibi ahiret memleketine kolay gidersin diyor. Burada tabi bir övünme değil de bir temenni var. Bir arzu bir dua bir niyaz var. Yani şair övünmesin her zaman parantezi almalı doğrudur ama yani bize bak diyor bak bağlanmıyoruz. Çok Şimdi, da etmiyoruz. Dünyaya taalluk, la taalluk, dünyaya bağlanmamak derken bunu eline almamak değil maksat. Alacaksın. Adam ne demek? Kalbinde etmek koymamak. lazım. Evet. Kalbine koymamak. Elinde olacak, kalbinde olmayacak. Eskilerin bu bap'taki özeti. El karda, gönül yarda. Yani elin işte olacak ama gönlün sahibinden ayrılmayacak. İşte budur. Elinde yok, efendim fakir. Ama kalbi oraya bağlıysa kazanmış değil, kaybetmiştir. Mühim olan kalpte ne var? Kalbe girdi mi, girmedi mi? O dengeyi kurmak dediğin gibi hakikaten çok önemli ve zor ama gerçekleştirilir. Yani paranın yeri zor. cüzdan, ha, paranın farkına yeri, varmak lazım. Paranın abicim, karıştırma işi para nerede olacak cepte. Kalbe girdi zehirler diyor. Başlandı çün kasri muhabbet yapılmağa, ferhadı taşa hüsrevi toprağa saldılar. Allah Allah. Yani o hayal şey. çok enteresan bu şeyin yani. Aşkın diyor binasını yapmaya başladılar. Taş ve toprak lazım ya. Ferhad'ı toprağa saldılar öldü yani. <gülüyor> Efendim. Hüsrevi de Hüsrevi toprağa saldılar. Ferhad'ı taşa o da dağda taş kazıyor falan. Yani şöyle yukarıdan bakan böyle resmin bütününe bakan Herkesi bir işle görevlendirirler, aşkın sarayını inşa ettiler diyor. Herkesin burada emeği var diyor Ferhadın da, Hüsrev'in de, de. Kaydı gamı cihandan alıp deste aşk ile şehbazı ruhu aşıkı uçmağa saldılar. Bu beyt ayrıca böyle insanın dengesini bozan bir şey. Cihan gamının kaydından, dünya dertlerinden uzaklaştırdılar da aşığı ne yaptılar? şehbaz ruhu aşıkı uçmaya saldılar. Aşığın ruhunun kanatlarını açıp uçmasını sağladılar. Artık o uçuyor demiş gibi yapıp eski Türkçe'de uçmak cennet demek olduğundan aşığın ruhunu cennete gönderdiler. çünkü dünya kaydından kurtardılar demiş oluyor. Evet. Yani iki manayı birden. Enteresan bir bir şey yani. <gülüyor> Canan kalbi aşık, Sufi'yi Kabe'ye. Kimini yakına, kimini uzağa saldılar. <gülüyor> Sevgiliyi aşığın kalbine gönderdiler. Aşığı da Kabe'ye gönderdiler. Sufi'yi, Sufi Kabe'ye. Bu birini yakına, birini uzağa gönderdiler. Şimdi kalp hep Kabe ile mi edilir. gelir? Birlikte anılır. Beytullah'tır. Yani Kabe Halil Aleyhisselam İbrahim Halil yaptı kalp, kalp Allah'ın evidir. evidir diyor. Müstahrak etti gözyaşı yine Nagehan. Berge hazanı sanki bir ırmağa saldılar. Göz yaşlarına boğuldu Yahya. Nagehan. Şu kelimeye bakar mısınız? Şu kelimedeki fonetiğe bakın abiciğim. Nagehan. Sürpriz diyoruz şimdi. ya yani sürpriz. Çok tatlı bir kelime gibi gelmiyor bana canım. Tatsız yani. Üç tane sesi harf yan yana gelmiş zaten. insan zor söylüyor. Nagehan. Nagehan. Mağrham eskiler öyle derdi sür sürprizin karşılığı diyor Yahya'yı gözyaşıyla eee yıkadılar gözyaşına gark oldu ve bu hal hazan yaprağının ırmağa düşmesi gibi. Hazan yaprağı sarı olur. Çok ağlayanın da yüzü sarıdır. Yani farklı hayal unsurları ardarda. Şimdi azizim. Evet hocam. Kanuni Sultan Süleyman merhumu 3400 gazeli olduğu bilinir. Yani dört yabancı dil bilen 52 devletin kendisine bağlı olduğu 72 yıllık ömrünün 46 yılını dünyanın tek süper gücünün başkanı olarak geçirmiş olan Kanuni Sultan Süleyman Merhum aynı zamanda muazzam bir şairdir ve diğer şiir türleri bir tarafa 3400 gazeli de imza atmış bir adamdır. Bunlardan sadece birinin en azından birinci beyti günümüzde ezberlerde taşınmaktadır. Hiç değilse 30 yaş üstü bunu bilir. Halk içinde mu'teber bir nesna yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Evet. Taşlıcalı Yahya Merhum bu beyti alıyor. Sekiz mısra ekliyor üstüne. Buna onlama diyoruz. Taşir. Onlama. E beş beyittir gazel. Dolayısıyla hepsine yaptı ettim. Elli mısra size. Buyurun. Şimdi elli <gülüyor> mısra okuyup. Yormayayım kimseyi ama yirmisini de okumadan geçmeyeyim en azından. <gülüyor> Şimdi takip et dikkatli bir hata olursa düzelt. 20 mısra okuyacağım şakası yok yani bu işin. Buyurun hocam. Hasta olmak guşi mali Hazrete izzet gibi. Her kişinin yalımını alçak eder gurbet gibi. Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi. Naleler güya derayı ruhleti rahat gibi.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 de gibi şevk-i nura, başa ilet. Evliyanın ayağı altı olur altı cihet. mani işgali haktır bezme ehli masiyet. Her libası gafleti kılma hicabı mağfiret. tarik i dünyadadır sırrı sürur ahiret. Gör ne der şah-ı vilayet, nur-i ayn-ı madilet. kob ayşu işreti çünkim fenadır akıbet. Yarı bakı ister isen olmaya taat gibi. Şimdilik burada keselim. Çok güzel hocam. Maşallah diyoruz. Şimdi azizim. Yazana maşallah. Biz mevzuda ezber ezberi diyoruz. Ya yani nasibimiz bundan ibaret. Bu adam asker, günümüzdeki karşılığı tüm generaller falan tekabul eder. Zahmet sahibi. Yani çok işi var bu adamın yani. Ve böyle eserler sahibi. Şimdi şöyle bir şeye de şey yapalım den vuralım. Yani <gülüyor> e, başta da söyledik ya bir savaştan bir savaşa diyoruz. Evet. Evet. E, bu şaka olarak değil yani evet. birçok savaşa katılmış. Evet. Hatta savaşların sonunda e, padişaha ulaştırdığı şiirler olmuş. Bazı şairlerle o vesileyle tanışmış o yolculuklarla karşılaşmış. Tabii Şimdi, hatta Fuzuli biz, ziyaretinden bahsedilir. Yani. Evet o, o da bir seferde karşılaştıkları söyleniyor. Biz evet. şunu şöyle zannediyoruz. Bunlar böyle oturmuşlar, Oturdu, hep şey bir halkayı yazılar. kurmuşlar. Yok öyle, ee, <gülüyor> yok öyle, mangalın başında. şiir yazıyorlar. İşte <gülüyor> yok öyle, hayat devam ediyor. Yiyorlar, i̇çiyorlar, içiyorlar. Her yani. şey, biz hani öyle algıladığımız için. falan. Evet, nargileyi yani. falan da yakla böyle keyfini sürüyorlar. Değil yani. Algıladığımız için <gülüyor> biraz idrak etmekte zorlanıyoruz. Neden çünkü. öyle algılıyoruz? Modern çağda kafalarımız bizim böyle tek boyutlu çalışmaya alışmıştır. Bir konuda uzmansak sadece o oyuzdur yani. Yani bir de şimdi... Hangi konuda çok çalıştıksa o konunun cahiliye yetişiyoruz Allah'ın izniyle. Yani Mileyum'da da böyle bir sıkıntımız var. Yani. Evet, Kendimizde bir görelim bir şey yani. Yapmış. Multidisipliner insanlardan bahsediyoruz. Bu adam asker, alim, kitap yazıyor bilmem ne, tarihçi, aynı zamanda şair, bürokrat bakıyoruz. Çok gün hemen hep söyle. 5 e, kitabı var. Evet. evet. E, Hamse, sahibi Hamse sahibi olması. Ayrı ayrı. Abi diyor. ne demek biliyorsun. Beş mesnevi yazınca hamse sahibi oluyorsun. Mesnevi dediğin de öyle yani e, çok uzun manzumelerdir yani. E, eski bir gelenek o. Hamse sahibi ciddi şairlerimizden biri. Velhasıl e, günümüz ölçüleriyle kavrama imkanı pek olmayan böyle bir sıra dışılık var. Hasta olmak yuvuşmali hazreti İzzet gibi hastalık geldiği zaman e, nazlanma. Yani... Allah kuluna zulmetmez. Sana verilen hastanın sana bir faydası var. Aklını başına topla onu anlamaya bak yani. Perdenin arkasındaki hikmeti gör. Günahın var bunun temizlenmesi lazım. Boynunun bükülmesi, gözyaşı dökmen lazım. Dua edebilmen lazım. Du Duası olmasa insan ne işe yarar? Dua etmekte nasıl oluyor? İnsanoğlunun tabiatı işte. Rahatken yapmıyor bunu. Yapamıyor. Evet, aciz olduğunu hatırlatması, hatırlatması gerekiyor. Bir şeyi hatırlaması lazım canım. Yani nimettir yani. Eskiden öyle derler. İllet, kıllet, zillet. Eğer sana kırk gün üst üste gelmediyse asıl o zaman kork sen. Yani fakirlik, hastalık ve itilip kakılma hali hiçbiri yoklamadıysa 40 gün yani kork diyor. Niye kork? E gözden çıkarılmışsındır Allah saklasın da ondan diyor. yani Allah sevdiği kuluna dert bela verir diyor. En çok derdi Habibine verdi aleyhissalatü vesselam. Sevgilisi oydu. En çok onu seviyordu. Hem yetim hem öksüz hem fakir hem zor şartlarda Mekke-i Mükerreme gibi en zor yaşanır bir coğrafyada. Etrafındaki herkes düşman. Hiç böyle bir yardım kimseden görmüyor. Sevineceği bir gün geliyor. Oğlunun vefat haberini veriyorlar. O gün dahi sevinemiyor. Niye? Allah başkasıyla ünsiyetine müsaade etmiyor. Yani sevgi, muhabbet, aşk sadece. Ona dair olacak. E sana da küçük bir dert bela geldiyse yani derdin büyüklüğü günahın büyüklüğüne delalet etmez. Affın büyüklüğüne delalet eder. yaptı da muhatabın aslında sana ne kadar kıymet verdiğini zaten gösteren bir şeydir. Tesadüfi iş yok. Allah... Allah işini bilir. Sana bunu tensip buyurduysa sayısız faydalar vardır. Sevap kazanman da sabretme şartına bağlıdır. Sabretmek lazım. Ee, mesela en azından şöyle düşünelim insan o ağzımda 32 diş var, 50 sene kullandım haberim olmadı. Biri ağrıdı Allah dişleri. Ne oldu? Ne oldu? 52'sine şükretmedin, bir tanesine sızlanıyorsun ama şimdi. Yani kul, kul olmak da yani. Biraz zor yani değil mi? Zor. zor. Her kişinin yalımın alçak eder. Şikayet etme haktan halka her hale rıza göster diyor Yozgatlı Fenli. O şikayet, o sızlanma Allah'ı kullarına şikayet olur diyor. O manaya gelir. Yani diyorsun ki kullara görüyor musun bak Allah bana şunu vermedi veya şunu verdi diye şikayet etmek gibi olur diyor. Dikkat et diyor. Şikayet etme haktan halka her hale rıza göster. Her kişinin yalımını alçak eder gurbet gibi diyor taşıcı Yahya ikinci Mısra'da. Herkesin ateşini düşürür, haddini bildirir, kuyrukta kulak yelkenler suya iner iyi gelir diyor. Hastalık iyidir diyor. Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi. Gönül huzuru gibi bir rahatlığı hiçbir yerde bulamazsın diyor. Şartların değişmesiyle rahat elde edemezsin. Rahatı huzuru içinde bulacaksın arkadaş. Yani bunu sen yapacaksın, anlayacaksın, idrak edeceksin. Meselelerimizin çoğu kaynak meselesi, kaynak problemi değil aslında idrak problemidir. Yanlış anladığımızdan eksik var zannediyoruz. Tespiti hep o. yanlış yaptığımızdan kaynaklanıyoruz. Tabii tabii. Ya şunu yok diyorsun. Bir dakika abi sen yok dediğin şey bir tane iki tane. Varları bir sayalım mı sende neler var? Yani senin yerinde olmak isteyen dünyada milyarlar var haberin var mı? Yani. Hani o diyor ya ben bacağım olmadığına hayıflan, şey e, ayakkabım olmadığına üzülüyordum bacaksız olanın Baktım, dizini görene adım. kadar. Evet. Yani biraz da onlara yani, bakıp evet. hayatın şartlarını da biraz Kul tartışın. Kullarını bilmeli yani. Allah kimene vereceğini bilir, verdiğinde de hikmet var. Kuldan isteme, verse e, verse minnet, vermese zillet. Allah'tan iste, verse nimet, vermese hikmet. <gülüyor> Allah ile ara. güya derayu röhleti rahat gibi. Hastanın inleyişleri de e, yolculuğu hatırlatan çan sesi gibi bir şeydir diyor. Şimdi o inledikçe hem kendisi hem etrafındakiler yolculuğu hatırlarlar. E, yolculuğu hatırlamak da iyidir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ümmetim için iki felaketten korkuyorum buyurdular. Nedir ya Resulallah deyince cevap buyurdular. Bir, Allah'a değil nefislerine tapacaklar diye korkuyorum. İki, ölümü unutacaklar diye korkuyorum. Yani kendimizi teraziye koymalıyız. Başkalarına karşı yumuşak ve hislerinle davran ama kendini akılla tart. Kendini akılla murakabe et Derler ki çok doğrudur. E bakalım yani Hazreti Peygamber'in bu tehdidinin kapsamına giriyor muyuz, girmiyor muyuz diye. Hem de anda an, her hadisede, her gün. Yani tefekkür budur yani. insan kendini düşünmeli. Bir saatlik tefekkür, altmış yıllık nafile ibadetten üstün değil mi? Devleti bir aleti hengamey, dar-ı dünya cahifir menzili mihnet gibi. Devleti bir aleti hengamey zahmet gibi. Taşir ettiği şiir, sultanın şiiri olduğundan. Doğrudan doğruya sultana dair iki mısraya yer vermiş. Demiş ki dünya evi çilehanedir, ızdırap yurdudur. Burada rahatın adı var. Kendi yok. efendim. Hele bir devlet sahibiysen hepten yandın. Başkaları uyusa sen uyuyamazsın. Padişaha nasihat var yani dil altından aslında. Biliyoruz ya yani, oradaki durum zor. Şimdi o bakış açısı da çok önemli. Arifler, şairler, alimler, evliya, etrafındaki Allah dostları, kamil insanlar daima padişaha şöyle bir ...duygu ile bakarlar. Biraz acırlar. Çok büyük risk altındadır. Merhamet ederler yani. Bir de dua ederler ona. Nasihat ederler. Haliyle ve kaliyle. Sözü geçiyorsa sözüyle, dilliyle, kelam, kelamla. Mesela onun saygı duyduğu bir hocası. Mesela Molla Kur'an'ıdır, Fatih'e gibi. Evet. Efendim. Olmuyorsa gıyaben dua eder. Ama... Onu şımartmaktan uzak dururlar. Yani Mağrur olma padişahım. Çok da böyle şakşakçılık yapmazlar Padi, bizim. Yani. Bu çok yanlış anlaşılan bir şey. bir şey. Yani bu enteresan bir durumdur. Ee, bizim geleneğimiz bunu amir değil ve uygulamalar böyle değil. Eserlerde dikkatle baktığımızda manada bu değil. Şimdi biraz kulağını çeker gibi, biraz böyle merhamet ediyor gibi. Ah sultanım işin zor ama hadi Allah kolaylık versin falan edasıyla. Sağlığın dünyada yok. Sağlığın dünyada yok. Aine de suret gibi 7. Mısra'ya geldik hepsi 10. Sağlığın dünyada yok yani bunu sana diyor abicim. Diyor ki bak Abdullah Pak sağlıklısın ya sen şimdi. Evet. Laflarımı üstüne almazsın. Benimle ilgisi yok canım hastalara demiş ne dediyse. Sakın öyle düşünme bugün sağlıklısın. Yarın hastasın. Herkes hasta. İnsan aciz. Hiç yoksa ölüm hastalığı gelecektir. Her sağlık sağlamadan özürlü adayıdır. Yani kaçma minderin dışına dinle yani. Senden de bahsediyorum. Sana da söylüyorum. Ha, sana da söylüyorum. Kulağını kapatma canım. Allah Allah. Belediye otobüsünde ayaktaki amcaya yer vermemek için pencereye dışarıyı seyreden <gülüyor> veya gözünü kapatan. Numarası yapma. Ayılazlık yani. yapma. Senden de bahsediyorum. İnsansın neticede. Ve son mısra artık biraz azarladığı, nasihat ettiği, kulağını çektiği padişahın gönlünü alacak bir mısra yer vermiş. -ı şah Şahı Cihanın Maşruko Hikmet gibi hele bakın diyor bak Cihan Padişahının sözleri sanki Hikmet Güneşi doğmuş gibi ne kadar diyor efendim dikkat edin diyor okuyucu dikkat kesiliyor iki nokta üstüste antır halk içinde muhtebir evet, bir nesne evet, yok evet. devlet gibi olmaya devlet Cihanda bir nefes sıhhat gibi okuduğumuz ikinci kütada Yandır erbabı gururu sofi safi sıfat rahat olmak isterisen meskenette meskenet samimi sofiler gibi diyor. Gururdan uzak kalarak mütevazı bir hayatı tercih et rahat buradadır diyor. İkinci Mısra'da da yine rahata dair rahat olmak istersen isen meskenet te meskenet. Kritik ve güzel bir ifade. Yani göze batmayan bir evde otur. Çok önemlidir abi. abi Aşağılığı olmasın. Ya, sekiz artı 2 triplex dubleks falan. Ya, bir ihtiyacı aşma gözünü seveyim aşma. Bu başına bela olur, bunun hesabı kitabı var. <gülüyor> Bu ev... Şu meskenette meskeneti bir daha alalım. Meskenet, bütün olarak meskenet, ee, özenilmeyecek bir yer yani kulübecik falan demektir. Meskenet otur yani iskaneet otur. Meskenette meskenet diyerek yani kelime lezzetini kullanmış. Hani vardır ya perva ne, korku ne perva ne. İkisini bir kullanır. Bir tarafta pervane bizim programımızın isim babasını kasteder, bir taraftan da korkum ben nesinden korkacağım falan der. İşte o kelimelerin zenginliği yani tarumar, tar tel, kıl, mar yılan, tarumar darmadağın ama şair şiirinde kullanırken e, diyor ki e, o diyor senin aklını tarumar eden zülufler var ya şimdi kabirde tar ve mar diyor. Yılan da <gülüyor> yani kıl gibi diyor, o saç kılları diyor, yılan gibi diyor, tarumar. Yani işte o kelime e, zenginliği, tevriyeli kullanma şairlerimizin tabii. Eskiler sihri helal der şiire. <gülüyor> sanki sihir gösteriyor, sanki büyü yapıyor gibi. Ama helalinden sihir, helalinden büyü. Burada meraklı genç kardeşlerimizin takip ettiklerini biliyorum. Yani bana ulaşan... Birçok mesajdan anlıyorum bunu. Onları yanıltmamak için ya da ikaz etmek için tarihi bir sorumluluk var. Onu da müsaadenle Abdullah'cığım onu söylemek istiyorum. Kortizon gibidir bu şiir var ya. Yani kendisinden beklenen müsbet tesiri elbette son kertede yani son raddede sağlar ama dikkat edilmezse zararı da yok değildir. Nasıl olur zararı? Arka planında bulunan bu şiirleri yazan şairlerin arka e, ruh, fikir alemlerinde arka planlarında yer alan sağlam din bilgilerinden yoksun olarak okunur. Ve din buradan öğrenilmeye kalkışılırsa Allah göstermesin. Yani bu ilim sahni değil. Zaten bilenin lüzumlu ilmi tahsil etmiş olanın e, bir eğlence alanı. Evet. Oyun alanı diyelim, hadi evet. biraz hafifleterek yani, yani denge değerler manzumesini karıştırmayalım. Şiir zararlı da olabilir. Bir defa ehlin'e gurur kibir getirir, ilgi oda haline getirir. Yani hayran olur insanlar, övmeye başlarlar ve övülmek de zehirdir adamın canına okur. Suzichiinden. Taşması zor o, zor bir durum yani bu. işinden isteksel. şöhretin eyle hazar afet gibi, yakma yoktur vesile Adem'i şöhret gibi diyor. Aynı, aynı Beyt'e yapılan bir tahmisi okudum yani şimdi. Evet. Örfi tarafından yapılmış. Evet. Ad, şöhret diyor yakıcı bir ateştir diyor. Adamı yakmak için daha büyük bir sıkıntı zor bulunur diyor. Yani adamı öldürür diyor. İnsanlar gençlikte şehvetin, yaşlılıkta şöhretin esiri olurlar diyor. Tabii evet. yani derstir ama almak için de biraz, biraz çalışmak lazım. Biraz yani evet. böyle kaptırıp gitmemek, derinlik sarhoşu olmamak lazım. Bu insanlar sağlam bir din bilgisiyle ve dini bir yaşayışla ee, kendi ne oldukları ortaya çıkmış. Ondan sonra bülbül gibi şakımışlar. Bu işin aslı değil. Perdenin ön, önünde görünen güzellikler. Evet. Dide gibi şevk-i başa ilet demiş. Hiçbir şairde başka hiçbir yerde görmediğim enteresan bir nükte. Göz gibi ol. Işığı, nuru ilet diyor. Başa ilet. Şimdi bu şu demek. Her tarafta ışık var. Işıkla görmeyi sağlıyor gözlerimiz. Ve e, ışık bu bu nimete karşı duyarlı olan, bundan haberdar olan şu yapıda tepeden aşağı bir insanın yapısında yarım santimetre kare tutmayan iki göz bebeğinden ibaret. Evet. Onlar da aminoasitten müteşekkil olduğu halde. Onlar da bildiğin molekül falan ama hayret. Ağzındaki moleküller lezzete duyarlı, kulağındakiler sese duyarlı, Burnundakiler kokuya duyarlı, onlar ışığa duyarlı. Göz gibi ol diyor, geri kalanın kör. Vücudun geri kalanı öyle olma, de gibi ol, göz gibi ol, şevke nuraniyeti başa ilet. Yani iletken ol kardeşim, yalıtkan olma, aldığını ver, saydam ol. <gülüyor> yani çok enteresan bir e, gelişim dersi yani insana olgunlaşma yani öğütü içeriyor. Evliya'nın ayağı altı olur altı cihhet Allah dostlarına dikkat et diyor. Kıymet bil. Yani dostu incitmekten sakın diyor yani. Bu arada 10 dakikan son on dakikaya, dakikaya gelmişiz Aynı aynen öyle olsun. tahmin etmiştim. 8'de birine girebildi. <gülüyor> Mani işgali haktır bezme ehli masiyet. Günahı adet edinenlerle, fasıklarla, günahla, hayatını geçirenlerle sakın bir araya gelme. Allah'a isyan edenlerle oturup kalkarsan onlara benzersin. mani işgali işgali dur bezme. Masiyet ehliyle buluşma. Her libası gafleti kılma, hicabı maafi. Gaflet elbisesini sakın giyme. O takdirde, onu, onu, yani ölümü unutma dedik ya işte, ondan evet. bahsediyor. tarik dünyadadır sırrı, sürur ahiret. Ahiret neşesini, sururunu ben nerede bulacağım Diyorsan, dünyayı terk eden delikanlı bulursan oradadır diyor. Dünyayı terk ettiyse vardır onda ahiret neşesi. Çünkü insan için üçüncü bir alternatif yok. Tercih doğu ve batı gibi ya dünyaya ahiret ikisi birden olmaz, ikisi birden istenmez, ona namert derler. <gülüyor> dünyayı terk etmiş olana bak diyor. Kovbu ayşu, kanun de artık son iki mısra. Kovbu ayşu işreti için kim fenadır akıbet, yarı bakı ister isen taat at gibi. Ay şu işreti, eğlenceyi, gürültüyü, patırtıyı, tantanayı, gösterişi, bilmem neyi, şaşayı bir tarafa bırak bunlardan hiç çıkmaz. Bunlar geçici. Taat lazım sana çünkü ahiret yolcususun diyor. Ya bunu diyen adam bir derviş, boynu bükük derviş böyle bir, bir lokma bir hıka bir adam değil ya. Cihan padişahından bahsediyoruz ya. E kıyafeti başka, gönlü başka yani işte mevzu o. Mevzu? Cüzdan. cüzdan ha, e, nereye koyacağını bilmiş. Çözmüşler o zaman. Nereye, <gülüyor> nereye koyacağını bilmiş. Ben bu 30 masraya atlıyorum me meclis. Şimdi hocam, e, heh, şöyle heh. yapalım. E, bizim biliyorsunuz işaret levhaları Hadi, var. Hemen yapalım. ona da geçelim. Ne seçtim bakayım? E, aslında ilk beyti seçmiş gibi oldum. E, ama sonradan değiştirdim dedim İyi. ki bunu hocam. <gülüyor> mutlak. <Oluyabilirim. okur. gülüyor> Alemin yoktur safası derdi bir dermanı var. Bu metayı vuslata aldanmanız. Hicranı var. Allah. Güzel seçmişsin ama. Alternatifle yapmanca güzel olmuş. Evet. Şimdi... E, önce manayı verelim. Aç bakalım. Manayı verelim hocam. Ama Alemin önce yoktur. Bir Daman, bakalım mı? Daman hangi kelimeye bakacaksın? Hicrana bakacak hicran, hocam. Hicran. Hicran. Bir ön bilgi olarak ne var? Hicr. Hicr hicret. Efendim? Hicret. Ayrılık. ayrılık. Hicran. Yani hicran deyince ilk aklımıza gelecek olan ayrılık oluyor. Ama kelimedeki fonatiğe lütfen hicran. Hicran. hicran. Yani... Kelime dediğin kulağa uyxşmalı kardeşim ya yani güzel olmalı ya evet. Hicran ayrılık firak firak evet iftirak Hayır, unutulmaz evet. acı unutulmaz keder, acı Hı. iç acısı diye genişlemiş bir halde bulunuyor. Hicran yarım sızı evet dostluğu evet. ve ülfeti kesmek gibi de anlamları var. Alemin yoktur, yoktur safası. Derdi bir dermanı bu var. Bu alemin safası yok, mutluluğu yok. Nesi var? Dermansız derdi var. Bu aldanmanız hicranı var. Bu metayı vuslata aldanmanız. Başa alalım, araya karıştı. Alemin yoktur safası. Nesi yok alemin? Safası yok. Neden? Gerekçe, derdi. Derdi bir dermanı dermansız var. Dermansız derdi var çünkü. Ne bu alemin dermansız derdi? Bu metayı vuslata. Dur dur, acele etme. Ne bu alemin dermansız derdi? Neymiş? Ölüm. Abi Ama öleceksin. Öleceksin. Öleceksin. Yani. Öleceğin dünyada. Sen neden bahsediyorsun ya? Hayat yani, sonsuz hayattır. E hayat sonsuz hayattır. İçinde ölüm varsa ona hayat denir mi? Deniyorsa mecazen denir. Denilmesi hat hatıra bina mecazen hayat. Ya içinde ölüm olduğu için gerçekten hayat değildir. O yüzden safası olması ihtimali yok. Geç şimdi ikinci mısraya. Bu metayı vuslata... Bu ayrılık metaına, matahına, matah deriz ya. Evet. Bu ayrılık nesnesine, Aldan, vuslat kavuşma nesnesine evet. Aldanmanız hicranı aldanmayınız var. Aldanmayınız çünkü ayrılığı var. Neye kavuşsan ayrılacaksın onu unutma. Neye kavuşsan ayrılacaksın. Şimdi anlatmıştım Ebu'l-Vefa Hazretleri gelmesin diyor. Sultan Fatih kapıdan dönüyor, ağlıyor. İşte diyor Bizans'ın duvarını açtık da... Bir tahta kapıyı geçemiyoruz. Soruyorlar Ebu'l-Vefa'ya o da ağlıyor neden gönderdiniz? Diyor ki bu dünyadaki kavuşmakta bir bereket yok, kalıcılığı yok. Ayrılık olmayan yerde buluşalım diye randevu verdim diyor. Yani burada işi çok şimdi kafasını karıştırmayalım diyor. Yani devamı yok. Devamsız olduğu için buna gönül vermem. Bir demir dağı delip boynuna almak gibidir. Her kişi aşık olurdu eğer asan olsa. Aşıklık zor iştir diyor. Demirden bir dağı kolye gibi boynuna asmak gibidir diyor. Bir dağı taşımak kolay mı diyor. Kolay olsaydı herkes aşık olurdu diyor. Ooo ne, ne güzel diyor. Aşıklık kolay. Her, öyle ayağı ama değil diyor. Ağırdır diyor. Zordur. Şimdi Sultan Fatih merhumun bir şiirine... Elden gider Redifli şiirine. Kanuni Sultan Süleyman bir tanzir yapmış. Tahşıcalı Yahya yapmış. Ziya Paşa yapmış. Veysel öksüz yapmış günümüze kadar. Bugün yaşayan tanıdığım ismini gizleyeceğim bir şair yapmış. Yapmaya devam ediliyor. Beş asırdır. Beş buçuk asırdır devam ediyor. Saki ya meysun ki mı bahar elden gider. Hatemi camı şarabı hoş güvar elden gider. ve şu çayı içelim diyor. Bunun lezzeti yarın kalmaz diyor, bahar kalmaz, sen olmazsın ben olmam aman diyor. Hayatın kıymetini bil yani. Geçti gün ferdayı ko saat bu saat dem bu dem. Erişir bir dem ki mürgi canını saydeyleyip, Nagahan şahbazı ömrü bir karar elden gider. Nagahan burada da geçiyor sürpriz. O diyor can kuşunu avlayıp, ansızın götürecek ecel kuşunu unutma. Ömrü bir karar, kararsız ömür elden gider. Evet dostum, nükseğe bak bir dakika mı kaldı iki mi? Dostum soyunmayan deryaya olmaz aşina. Üç dakikamız var. Ha, iyi, üç dakikamız var. Dostum soyunmayan deryaya olmaz aşina. Masivadan geçmeyen Mevla'ya olmaz aşina. Nasıl ki diyor üstündeki elbiseleri çıkarmadan denize giremezsin. Onun gibi masivadan sıyrılmadan Allah'a kavuşamazsın diyor. Masiva Allah'tan gayrıların sevgisi demek bir kalpte iki zıddın sevgisi olmaz cem'i zıddın muhaldir dünya sevgisi olan kalbe ahiret sevgisi yerleşmez aman diyor yani ama şu var menfi negatif zararlı sevgiyi çıkarınca öbürü kendiliğinden girer suyun boşaldığı kişiye havanın hücum etmesi gibi sen dünya sevgisini kalbinden çıkarmaya bak öbürü gelir diyorsan endişe şimdi, etme şimdi hocam son evet. böyle birkaç dakikaya da girdik ee, muhabbet öyle senin de yok <gülüyor> estağfurullah hocam evet, ee, <gülüyor> evet. Şimdi burada hayatın okurken şairlerin şairlerden çektikleri de var. Abi canım. Yani biraz... Çekecek. Kendi denginden çeker <gülüyor> tabii. Vezir ıztırabı nereden var. çeker? Kendisi gibi vezir olandan. Benimle derdi olmaz. Hayal, e, hayali Bey'le yanlış hatırlamamıyorum. Tabii tabii. Anladım. Hayali Bey'in gördüğü iltifatı biz görsek alem şair görürdü ama diyor ne yaparsın kısmet diyor. Sarayda olamadığı için biraz kızgın. Hayali Bey yaşça da büyük. Allah için şimdi Ali Bey'de ne diyeyim canım yani adam bir numara ama e, bu da bir numara. Şimdi belki şunu sormalı. Aynı dönemde bu kadar kaliteli, bu kadar üstün şair aynı anda yaşıyor. Hepsi aynı dönemde hayatta muhibbi başta olmak üzere. Baki var, Fuzuli var, Tahçıcalı Yahya, Bağdatlı, Ruhi aman Allah say say bitmiyor. Ve sen bunu buradan pek de hatırlamıyorsun abi. Ne iş? Nasıl oluyor böyle bir şey yani? E, işte o, o garip işte. O garip. Onu bana üniversitede sordular da çokluğundan herhalde dedim evlat Başkasının bir tane var ya, unutmuyorlar. <gülüyor> Sizinki çokluğundan herhalde. Handan ol ey gönül ki visal ihtimali var. Fürkat kemale erdi. Kemalin zevali var. Allah Allah. Gül diyor ey gönül. Gül neden? Kavuşma ihtimali var. Nereden çıktı? Çünkü ayrılık erdi diyor kemale. Kemalin sonrası zevaldir. Güneş diyor tepeye çıkınca batmaya yönelir ya. Artık diyor havuzun dibini bulduk. Bundan aşağısı yok. Yukarı çıkacağız. <gülüyor> Firkat kemale erdi. Kemalin zevalı var. Cevri yaru tanı agyaru cefayı rüzgar. Gam değil. Ola aşkı şeyda yakim cananı var. Yardan eziyet çekiyor. Sevgili sitem ediyor. Gayrıların iftirası var. Rüzgar felekten çektiği onca sıkıntı var. Ama hiçbiri gam değil. Bir kere o çılgın aşığın sevgilisi var. O zengin. Hiçbir şeyi Dert kafaya takmaz. Şimdi hocam programın sonuna geldik. Hakikaten de ee, geldik. Evet, son saniyeler söyle. Muhabbetimiz de güzel oldu. Sağ Aslında sormak istedim çok soru vardı ama Hı. zaten şu ana da cevap aldık. Kostlara ee, ah. diyoruz ki bizim bu hatırlattıklarımıza bir de siz bakın ki Evet. O gönül evet. şeyi sizde de, onun eşbesiz de oluşsun. Aslında bizim burada sayfalar dolusu getirdiğimiz şiir var. Evet. Acaba onu da konuşur muyuz? Ama işte mu ya, bu giremedik diye. bile. Ama muhabbete başlayınca maalesef ki süremiz yetmiyor. Hocam teşekkür ediyorum. Allah yüreğinize sağlık. Ben ağrınıza, teşekkür ederim. Bu akşamda kadim edebiyatın büyüklerinden Taşıcalı Yahya ve şiirlerini konuştuk. Haftaya başka bir şairimizde karşınızda olmak üzere hayırlı akşamlar efendim.